1312 numaralı konu, Hazreti Ömer ile Mısır'dan gelen heyet arasında bu hususta geçenler, bazı kimseler Abdullah bin Am'la Mısır'da karşılaşarak, ''Biz Allah'ın kitabında bazı şeyler görüyoruz, onlarla amel edilmesi emredildiği halde amel edilmiyor, bu konu hakkında müminlerin emiri ile görüşmek istiyoruz.'' dediler. Böylece Abdullah bin Am İbnül As, Medine'ye geldi. Onlar da beraberinde geldiler.